975 numaralı konu, Hazreti Peygamberin şaka olarak söylediği sözler bile gerçekti, evet, ey Allah'ın Rasulü, sen bizimle şakalaşıyorsun, dediler, Hazreti Peygamber, ben şakada dahi haktan başkasını söylemiyorum, dedi.